Merhaba değerli Akraefem dinleyenleri. Bizleri yaratan, yaşantımızı devam ettirebilmemiz için sayısız nimetleri emrimize tahsis eden, araştırıcı olup kendisinden büyüklüğünü öğrenmemiz ve bunun sonucunda yeni nimetlere garg olmamız için bize işaretler gösteren Yüce Mevla'ya hamdü senalar ederek İslam Bilginleri ve icatları programımızın yeni bir bölümüyle bir kez daha birlikteyiz. Değerli dinleyenler çok köklü bir tarih hazinesine sahip olan biz Müslümanların, tarih karşısındaki sorumluluğumuzu unutmamız imkansızdır. Çağlar boyunca astronomi ve matematik alanında İslam bilginlerinin birçok problemleri çözmek için yaptıkları çalışmaların unutulması mümkün değildir. Kütüphanelerimizdeki değerli eserlerin birçoğuyla ilgili bugüne kadar henüz incelenerek içerdiği bilgiler hakkında detaylı araştırmalar yapılabilmiş değildir. Elde edilen bilgiler sadece bu değerli kaynakların çok basit bir kısmını ihtiva etmektedir. Bu bilgiler de daha çok 19. ve 20. yüzyıllarda Batılı Doğu bilimcilerin kaleme aldıkları katalog ve kitap listelerinden derlenmiştir. Bazı Müslüman araştırmacılarında sınırlı sayıda araştırmaları vardır. İşte bu nedenle şimdi okuyacağımız bilim dergisinin Haziran 1982 sayısında yayınlanan yazıdaki gibi durumlarla karşılaşmak olasıdır. Yazı aynen şöyle. Bir an düşünün. Sibernetikle ilgili olarak yabancı bir ülkede yapılan bir toplantıya katılıyorsunuz. Ya da bir incelemede bulunuyorsunuz. Konu, sibernetik tarihine ve ilk sibernetik bilginlerine doğru geliyor. Fransız delege veya uzmanlar hemen ilk sibernetik bilginleri Röne Descartes ve Bileys Pascal'a işaret ediyor. Çünkü makine hayvan modelini ilk defa ortaya atan Descartes'tir. Pascal'sa bugünkü elektronik sistemi ortaya atmıştır. Sistemin adı bile Pascal'ın adlandırdığı biçimde ikili sistem olarak söylene gelmektedir. İlk sayısal toplama makinesini yapan yine Pascal'dır. Bu iki bilgin ve filozof Fransız olduklarından ilk sibernetik bilginleri Fransız'da diye konuşmaya başlayacaklardır. Siz susuyorsunuz. Tam bu sırada Alman delege veya uzman konuya girivermektedir. İlk sibernetik bilgini bir Alman olan filozof Leibniz'dir. Unutmayın ki ilk hesaplama makinelerini ve makinelerdeki toplama, çıkarma, çarpma, bölme sistemlerini kendi icat etmiş olduğu otomatik çarklarla kuran Alman Leibniz'dir diyecektir. Siz yine suskun durmak zorundasınız. Descartes'in da Pascal'ın da ve Leibniz'in de yaşadıkları yüzyıl 17. yüzyıldır. Kendi kendinizi bu ülkelerdeki bilgin ve düşünürler 300 yıl önce bu konuyu ele almışlar diye düşünmektesiniz. Tam bu anda İngiliz uzman itirazda bulunuverir. Unutmayın ki gemileri yürüten mekanizmalarla uçan veya denizin dibinden gidecek makineleri ilk düşünen bilgin ve filozof İngiliz Roger Bacon'dır. Otomatik hesap makinesi ve mekanik çözümleme makinesi ise yine bir İngiliz olan Charles Babbage tarafından ilk kez ortaya konulmuştur. Roger Bacon'ın 1214-1292 yılları arasında, Babbage'ın 1792-1871 yılları arasında yaşadıklarını aklınıza getirecek olursanız, sistemi ilk düşünen ve uygulayanların İngiliz bilginleri olduklarını kabul etmeniz gerekecektir. Bu tartışmalar böylesine sürüp giderken yine susmak zorundasınız. Bu anda belki bazıları, ''Efendim ilmin milliyeti olur mu?'' Bilim, bütün insanlığın hizmetindedir diye düşünecektir. Belki de çok haklıdırlar. Ancak unutulmaması gereken bir durum var. Ünlü bilginler, vefat ettikleri zaman tabutları kendi ülkelerinin bayraklarıyla örtülür. Ve o ülkenin insanları, tabutun arkasında görürken, bu büyük bilgin, bizim ülkemizin yetiştirdiği bir bilgindi diye düşünerek, üzüntülerini gurura bezendirerek teselli bulurlar. Sibernetik üzerine çalışmaya başladığından bu yana, ne zaman bu tür tartışmalar aklıma getirsem, hep kendi kendime şu soruyu sorardım. ''Acaba bizim de bu konuda kendisinden kıvançla söz edebileceğimiz bir bilginimiz yok mudur?'' Bu ifadelerin sahibi, doçent doktor Toygar Akman, soruya ''Evet var'' cevabını vermekte tereddüt etmiyor. 1972 yılında Diyarbakır'a yaptığı seyahatini ve orada çıkan Kara Amit dergisinde Cezeri'nin Kitab-ül Hiyalinden bahsettiğini, İstanbul'a döndüğünde de eseri bizzat görüp göğsünü kabarttığını anlatıyor. Eserde Avrupalıların yüzyıllarca evvel, Ebu'l İz el-Cezeri isimli alemin hidromekanik etkilerle denge kurmak ve harekette bulunmak, şamandıra ve palangalar arasında dişli çarklar kullanmak suretiyle karşılıklı etkide bulunma, çeşitli etkilerle daha üstün denge durumu kurabilme sistemini başarıyla uygulamış olduğunu görüyor. Doktor Akman daha sonra kaleme aldığı Otomasyon Sistemi isimli kitabında da Cezeriye bizzat kendi örnekleriyle yer verecek ve onu ilim dünyasına ilk Türk sibernetikçi olarak tanıtacaktı. Evet değerli dinleyenler, bu ilginç girişten sonra şimdi güzel bir eser dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.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 Değerli dinleyenler, bilim tarihi kitapları umumiyet itibariyle Mısır ve Babil medeniyetlerine kısaca değindikten sonra Yunan ve Roma medeniyetleri üzerinde dikkatle durur. Hristiyan Çağını ve Bizans'ı zikrettikten sonra yeni çağ atlarlar. Böyle olunca da ortaçağda vuku'a gelen ilmi hadiselere gereken ehemmiyet verilmez. İşte belki de bilinçli olarak ehemmiyet verilmeden atlanan bu çağda Müslümanlar, batıyla 750 yıl kadar devam eden yakın komşulukları esnasında dünyayı aydınlatan taraf oldular. Müslümanlar, Yunanlılara nazaran teknik sahada en az iki misli gelişip batıya doğrudan tesir ettiler. Fakat batının, İslam'ın kendilerine alternatif olabileceği endişesi içinde yaptığı çok az bahsetme politikaları neticesinde bu gerçek yıllarca gizli kaldı. Bu gerçeği çok iyi gören ünlü medeniyet tarihçisi, Batı Almanya'da bir kadın yazar olan Sigrid Hunke, Türkçe'ye Fuat Keskin tarafından çevrilen Avrupa'nın üzerine doğan İslam Güneşi adlı eserinde taassup içindeki Hristiyan Avrupa'ya şöyle sesleniyor. Mühim olan artık geçmişin dini engellerinden sıyrılıp Meselelerde yüksek bir insaniyet ve müsamahaya doğru açılmak, dini inançların ötesinden insanlara bakabilmektir. Hristiyanlıktan dolayı oluşmuş ihtiraslar yüzünden yansız bir takdirden mahrum bırakılan, harikulade hizmetleri örtbas edilen, kültürümüzün borçlu bulunduğu temel iştirakleri gizlenen İslam alemine karşı adil olmak için vakit hala erken midir? Hemen devamındaysa, İslam medeniyeti hemen hemen hiç yoktan kurulmuş bir medeniyettir. Baş döndürücü ve emsalsizdi. Hiçbir millet böylesine bir medeniyeti gerçekleştirememişti. Kesintisiz tam 800 sene dünya medeniyetini elinde tutmuştur diyerek gerçekleri tasdik etmekteydi. Burada hemen aklımıza büyüklerimizin, faziletodur odur ki düşmanlar dahi tasdik ede özlü sözü gelmektedir. Bu çerçevede Batılı bazı bilginlerin İslam medeniyeti hakkındaki görüşlerini aktarmak istiyoruz. Toplum bilimci profesör doktor Barthold, Müslümanların medeniyeti o çağlarda insan zekasının ulaşabileceği en yüksek noktaya ulaştırdıklarını söylüyor. 19. asır Amerikası'nın meşhur filozofu Carlyle şöyle demişti. İslamiyet gayet parlak bir ateş gibi doğdu. Sair dinleri kuru ağacın dalları gibi yuttu. Hem bu yutmak İslamiyet'in hakkıymış. Çünkü Kur'an'ın tasdikine mazhar olmayan dinler hiç hükmündedir. Gırnatadan Delhi'ye kadar uzanan, etrafa cesaret, ihtişam ve deha ışıkları saçarak asırlarca dünyanın büyük bir kısmı üzerinde parıl parıl yanan, bir alev halinde parlayıp gökyüzünde yükselen bir medeniyettir. Müzik Ernest Renan bile 775'ten 13. yüzyıl ortalarına kadar, İslam ülkelerinde çok büyük bilgin ve fikir adamları yetiştiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Bu gerçekler büyük bilim tarihçisi George Sarton dilinde şu cümlelerle ifadesini buldu. Müslümanlar Çağ boyunca en büyük eserleri verebilmiş, dahileri yetiştirmiş, en değerli, en asil ve materyali bol eserleri kaleme almışlardır. Acaba bu metiyeleri hak eden İslam medeniyetinin kaynağında ne vardı? Bu inkişaf nasıl gerçekleşmişti? İslam medeniyetinin kaynağında Kur'an ve hadis vardır. Bu kaynakların öyle esasları ve prensipleri vardır ki, bunlar uygulanıldığında maddeten ve manen kalkınmamak imkansızdır. Değerli dinleyenler, her şeyden önce Kur'an benzersiz bir dünya anlayışı getiriyor ve Kasas suresi 77. ayeti kerimesiyle dünya ile ahiret arasında denge kurarak ikisinin birden düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. Bakara suresi 201. ayeti de Dünyada da ahirette de iyilik istenilmelidir buyruluyor ve Casiye suresi 12. 13. ayetlerinde Gökler, yerler ve denizlerde ne varsa bütün bunların İnananların istifadesi için olduğu belirtiliyor ve bütün bunlardan faydalanabilmek için de Necim suresi 39. ve 40. ayet-i kerimelerinde belirtildiği üzere insana kendi çalışmasından başkası yoktur, hakikaten çalıştığının karşılığı görülecektir buyuruluyor. Çalışma elbette ki ilimde yürütülecektir. İlim hayat iksiri, varlık sırrıdır. Sanattır, güçtür, kuvvettir. İnsanı hayvandan ayıran en önemli faktördür. Hayvanlar hayatlarını sürdürebilecekleri uygun bir tarzda dünyaya gönderilmişlerdir ve öğrenmeye ihtiyaçları yoktur. Ama insan yaratılışı gereği eğitim ve öğrenim görecek, hayat şartlarına zamanla ayak uydurabilecektir. Daha doğrusu insan, ilerleyebilmek ve olgunlaşabilmek için öğrenmeye muhtaçtır ve saadeti de buna bağlıdır. Suyu döner çarkı akar Akra Akra, Akra, akra Efem. Tüm sesler onda güzel Kulağınızdan gönlünüze giden yok Akra Akra Akra, akra, akra. Değerli dinleyenler İnsan hayatı için bu derece önemli olan ilim, Kur'an'da ve hadislerde çok geniş manada yer almış ve önemine dikkat çekilmiştir. Bu ilahi kaynaklar ilmi devamlı övmüş, teşvik etmişlerdir. İlk Kur'an emri okuyla başlar. İlimle ilgili bir kısım ayetleri sizlere vermek istersek, mealen şöyle. Zümer Suresi 9. ayeti i Kerime De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Mücadele Suresi 11. ayeti kerimi. İlim verilenlere üstün dereceler vardır. Ankebut Suresi 43. ayeti kerimi. Biz insanlara böyle örnekler veriyoruz. Bunları ancak alimler düşünüp anlarlar. Fatır Suresi 28. ayeti kerimi. Kulları içinde ancak alim olanlar Allah'tan korkarlar. Peygamberimiz, önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, bizlere kadar ulaşan sözlü tebliğleri, hadisi şeriflerde de ilmin kadın erkek, her Müslümana farz olduğu bildirilmiş, beşikten mezara kadar ilim öğrenme öğütlenmiştir. Bu konudaki sayısız hadisi şeriflerden bir kısmı şöyledir değerli dinleyenler. İlim, Çin'de de olsa gidip alın. İlimden bir mesele öğrenmek, Yüz rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Ya ilim öğret, ya ilim öğren. Ya dinle, ya da bunları sev. Sakın beşincisi olma, sonra mahvolursun. Hikmet, yani faydalı olan her şey, mü'minin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa alır. Bütün bunlara rağmen dini yaşamayı birinci vazife bilen Müslümanın gözünde ilme sarılmamak söz konusu olamaz. O bütün benliğiyle Taha Suresi 114. ayeti kereyime de buyrulduğu gibi, ey Rabbim, ilmimi artır diyerek Kur'an emrine uymaktan başka ne yapabilir? Değerli dinleyenler, bir arkadaşınızla karşılaştığınızı farz edin. Önce ne yaparsınız? Selam verir ve sonra da hal hatır sorarsınız. Mesela şöyle. Esselamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Ya siz? Basit gibi gelen bu konuşmalar yapılırken bir taraftan da eller musafaha halinde birleşmiş birbirinizi kucaklıyorsunuz. Bu sırada vücudumuzda ne gibi muazzam bir takım işlerin kendiliğinden yürütüldüğünün farkında bile değiliz. Çok kısa bir zaman diliminde vücudumuzun haberleşme sistemi harekete geçer, sinirler yoluyla beyinle haber alışverişi yapılır. Organizmamızdaki bu sistem harekete geçmeseydi ne soru sorabilir, ne cevap verebilir, ne musafahlaşabilir, ne de kucaklaşabilirdik. Bir noktada hayatımız vücudumuzdaki bu sistemin işlerliğine bağlı. Diyelim ki yaz mevsiminde bir meyve bahçesine gittik. Kıpkırmızı, olgunlaşmış elmaları görünce canımız yemek istedi. Elimizi uzatıp kopardık ve iştahla yedik. Unutmayalım ki yaptığımız iş sadece elmayı ısırıp yemek gibi basit bir iş değil. O anda vücudumuzda harika bir sistem faaliyete geçiyor. Bilgi kaynağı olan beynimiz sinirler vasıtasıyla parmak uçlarına bir mesaj, bir akım, bir emir gönderiyor. Gözde meyveye olan uzaklığı bilgi olarak beyne bildiriyor. Sonra da gerekli organlar devreye giriyor ve koparıp yemek için harekete geçiyor. Öte yandan işlem boyunca beyinle parmaklar arasında binlerce bilgi alışverişi yapılıyor. İşte bu sistem bugün makinelere uygulanmış ve sibernetik ilminin doğmasına sebep olmuştur. Kısacası çağımız ortalarında gelişme fırsatı bulan sibernetik, canlı vücutlarındaki bu harika sistemi taklitle yola çıkmış, onları örnek edinmeyi esas almıştır. Bu nedenle sibernetiği kısaca haberleşme, kontrol ve denge kurma ilmi olarak tarif edebiliriz. Sibernetiğin günümüze kadar gelişine ve takip ettiği gelişme seyrine baktığımızda, başlangıcının tekerleğin icadına kadar dayandığını görüyoruz. Çünkü tekerlekte, ilkel de olsa bir denge sistemi kurulmaktaydı. Zamanla insanlar sibernetiye dayalı otomatik aletler yaptılar. Otomatlar bilhassa su ve havadan faydalanılarak yapılan harika düzenlerdi. Müslümanlarca bu ilme, ilm hiyel yani harika düzenler, veya ilmül alati ruhaniyat, yani fenomatik aletler ilmi deniliyordu. Bu ilim boşluğu bulunması prensibine dayanan makinelerin yapılışlarını konu ediniyordu. Ölçülü ve taştan kaplar, sifon ve diğer unsurlardan meydana gelen çeşitli düzenlerin yapılarıyla ilgileniyor ve böylece zihni eğitmeyi hedef ediniyordu. Değerli dinleyenler, işte bu programımızda bu konuda uğraş veren ve birçok ilk otomatı ortaya çıkaran ve bu konudaki ilk yazılı eseri veren alimlerimizden Ebul İz el-Cezeri'yi anlatmaya çalışacağız efendim. Ama önce kısa bir eser arası verelim. Ardından Ebul İz el-Cezeri'nin bilgi dünyasına dalacağız hep birlikte. Ne bir Çocuğun Yüz Akı Akra. Akra Akra FM'de İslam Bilginleri ve icatları programımız devam ediyor değerli dinleyenlerim. Bugünkü programımızda sizlere az önce de söylediğimiz gibi... Ebu'l-İz el-Cezeri'yi yakından tanıtmaya çalışacağız. Otomatik makineleri ilk defa yapan İslam bilgini, sibernetik biliminin öncüsü ve babası. İsmi İsmail Ebu'l-İz el-Cezeri. Dicle ile Fırat arasındaki bölgede cezire denilen şimdiki adıyla Cizre'de doğduğu için Cezeri diye meşhur oldu. Sibernetik âleminin hayatı hakkında, kitabının girişindeki kısa açıklamanın dışında bilgi yok gibidir. Kesin olmamakla beraber 1136-1206 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Cezeri, İslam medeniyetinin ileri olduğu, Doğu Anadolu'daki imar ve ilim işlerinin örnek derecede yürütüldüğü bugünkü Diyarbakır, zamanının ismiyle Kara Ahmet'ti, Artuklu Sarayı'nda 32 yıl baş mühendislik yaptı. Bu arada ilmi çalışmalar yapan Ceseri, aynı zamanda haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetik ilminin ilk kurucusudur. Yaptığı makinelerle bu ilmin temelini atmıştır. İnsanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, bunların kontrolü ve denge durumu sibernetiğin esas konusudur. Bu ilmin gelişmesiyle elektronik beyinler ve otomasyon denilen sistemler ortaya çıktı. Bu bakımdan İsmail Ebul İz el-Cezeri, yaptığı mekanik makinelerle bu ilmin temelini atmıştır. O, sadece otomatik aletleri yapmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır. Zamanla gelişerek, bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanıyan bu bilim dalı, insanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, kontrolü ve denge durumunu inceler. Dünya'ca çaplı ilmi Araştırma Dergisi Nature, Mart 1971 sayısında mucidimizin eserlerinden bir örneği kapak konusu yapar ve şu satırlara yer verir. Cizreli İsmail Ebul İz el-Cezeri, 12. yüzyıl Müslüman mühendisliğinin doruğuna erişmiştir. Değerli dinleyenler, Mucidimiz sadece suyun kaldırma ve basınç gücünü kullanarak tamamen yeni bir teknik ve sistem kurmuş, krank milini icat etmiş, çok yönlü otomatik hareketler elde edebilmişti. Kurmuş olduğu otomatik sistemlerde ses, kuş, davul, zurna, ıslık gibi ya da çığlık çıkması gerektiği anda bu sesleri de sağlayabilmişti. İsmail Ebul İz el-Cezeli'nin kitabı incelendiğinde, yaptığı makineler, kendi kendine öten tavus kuşları, otomatik saatler, robot filler, ele su döken robot insanlar, su saatleri, otomatik kontrol düzenleri, fıskıyeler, kan toplama kapları, şifreli anahtarlar gibi icatlarıyla pratik ve estetik birçok düzeni tasarladığı ve bunların nasıl uygulanabileceğini anlattığını görmekte, onun ne büyük bir su ve makine mühendisi olduğunu anlamaktayız. 20. asrın başından itibaren batı dünyasında büyük ilgiyle karşılanan bu eser, 1974 yılında Donald Hill tarafından İngilizceye tercüme edilir, meşhur bilim tarihçisi Profesör White Jr’a tercümeye yazdığı önsözde birçok keşfin Leonardo da Vinci ve diğerlerinden çok önce Cezeri tarafından yapıldığını belirtir. Günümüzden 800 yıl önce, bugünkü Diyarbakır yöresinde yaşayan Artuklu hükümdarı Mahmut, ben abdest alırken ayaklarıma su döken hizmetçilerimin bana hakları geçiyor diye düşünerek rahatsız olur. Ve sarayın baş mühendisinden bu işe bir çare bulmasını ister. Bir süre sonra baş mühendis, abdest suyu döken bir robot yapmayı başararak bunu hükümdara sunar. Mekanik düzenin çalışma şekli kısaca şöyledir. Robot adamın üstünde duran su deposundan bir sütun boyunca gelen su, robot adamın elinden geçerek testiye ulaşır. Bir süre sonra suyla dolan testi ağırlaşarak eğilir ve hükümdarın abdest alacağı havuza dökülür. Ayrıca testide suyun yükselmesiyle testi içinde sıkışan hava bu iş için özel bırakılan delikten çıkarken tavus kuşunun ötmesine sağlar. Hafifleyen testi tekrar eski yerine döner. Bu işlem birkaç kere tekrarlanır. Bu arada testiden hükümdarın eline dökülen su alttaki havuzun içindeki tavus kuşu tarafından robot adamın altında gizli olan depoya aktarılmaya başlar. Bu depodaki şamandırada suyun dolmasıyla birlikte yavaş yavaş yukarı doğru kalkarak robot adamın havlu tutan kolunu da hükümdara doğru uzatır. Havlunun uzatılması abdest alma işleminin bittiğini göstermektedir. O güne kadar görülmemiş bu mühendislik harikası karşısında hükümdar, hayretler içinde kalır. Bu eserin mucidi Cezeri'den başkası değildir. Hükümdar, onun çalışmasına büyük destek olur. Cezeri'de kendi kendine öten tavus kuşları, robot filler, uzatılan bardaklara şerbet döken, bardak dolduğu zamanda kendi kendine duran robotlar gibi, 300'e yakın değişik buluşlarla hükümdarın bu desteğinin karşılığını fazlasıyla verir hükümdar emeğinin karşılığını göreceğini söyleyerek, yaptıklarını ve buluşlarının unutulup gitmemesi için, resimleriyle birlikte bu kitapta toplamasını emreder. İsmail Ebul İz el-Cezeri, bu emir üzerine, kendisini ilim dünyasında meşhur eden, Kitabül Cami'i Beynel İlmi Vel Amelin Nafi fi Sina-i kitabını yazar. 1205-1206 yılları arasında yazılan kitabın dili sarayda konuşma dili olan Arapçadır. Eserde yer alan bütün şekilleri bizzat kendisi çizmiş, renklendirmiş ve yaldızlamıştır. Metinlerse Yusuf bin Osman tarafından temize çekilmiştir. Kitabın adını bugünkü anlamlarıyla dilimize çevirmek gerekirse şöyle isimlendirebiliriz. Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında kitap. İsmail Ebul İz el-Cezeri'nin kitabında yer alan diğer icatlardan, değişik pek çok su saatinin, içinde özellikle dakikaların, saatlerin, günlerin ve ayların yanı sıra, güneşin ve ayın gökyüzündeki hareketlerini gösteren saat dikkat çekicidir. Suyla çalışan saatin üstünde her biri ayrı renkte olan 24 adet kapı bulunur. Bunların arkalarında ayrı ayrı öten kuşlar vardır. Saat başlarında otomatik bir adam figürü üst kapıdan çıkıp başka bir kapıya gelerek dokunur ve bu kapıdan çıkan kuş kanatlarını çırparak ötmeye başlar. Aynı anda da saat sayısı kadar madeni bilyeyi ağzından aşağı bırakır. Bilyeler madeni bir çanağa düşerek oldukça güçlü sesler çıkarırlar. Ayrıca saat başlarında saatin altında bulunan otomat çalgıcılar davul, zil ve düdük çalarlar. Gündüz saate bakınca güneşin gökyüzündeki konumunu görmek, gecede renkli camlar üstünde ayın konumunu görmek mümkündür. Evet değerli dinleyenler. Şimdi kısa bir eser arası verelim ve ardından konuya devam edelim. oldu cümle asil, kitabın manası ça çıkar bir ucu her dertlerin ilacı her dert kalbinden silen başır ismi azam La illallah ismi Tüm Sesler Onda Güzel Profesör Dr. Kazım Çeçen, 3 ayda bir yayınlanan bir fikir dergisi olan Köprü Dergisi'nin Eylül 1982 sayısında Cezeri hakkında yazdığı makalede 8 asır sonra keşfettiğimiz deha El Cezeri diye takdim ettiği İsmail Ebul İz el Cezer'inin eserinin mühendislik açısından çok büyük değer taşıdığını ifade ediyor. Çok değerli bilgileri içeren ve yazarı cezeriyi bugünkü haklı önüne kavuşturan eserdeki en önemli husus, sibernetik ve elektronik sistemle ilgili robotları, makineleri yapması ve bunları eserinde tarif etmesi. Kitabın dünyanın çeşitli kütüphanelerinde bulunan 15 adet kopyası olduğu biliniyor. Su ve kandil saatleri, cezerinin gücünü ifade eden karmaşık aletlerdir. Kuyulardaki veya ırmaklardaki suların daha yükseklere çıkarılmasını temin eden su terfi makineleri, ekonomik yönden daha önemli olmakla beraber, kitapta bunlara saatler kadar önem verilmemiştir. Metal döküm tekniğine ait bilgiler, ileri bir mühendislik seviyesini ifade eder. Cezeriğinin aletleri yerçekimi kuvvetiyle çalışır ve bu kuvvet düşürülen bir ağırlık, boşalan bir kaptaki şamandıra veya batan bir cisimle elde edilir. Cezeri, kullandığı makine parçalarını ve imal usullerini de en ince ayrıntılarına kadar tanımlamıştır. Büyük bir kısmı bugünkü Avrupa mühendislik terminolojisine giren makine parçaları üzerine yaptığı çalışmaların en önemlileri şunlardır. Konik Vanalar Kapalı kum kutularında pirinç ve bakır döküm, tekerleklerin balansı. Cezeri'nin mühendislik harikaları, kağıttan maketlerin yapılması, su akıtan sabakların ayar edilmesi, çarpılmayı en aza indirmek için ahşabın tabakalar halinde kullanılması, gerçek anlamda emme borusunun kullanılması, suyunu belli bir zaman aralığıyla boşaltan kaplar ve daire sektörü dişliler. Bunlardan bir kısmının yüzyıllar sonra Avrupa'da adeta yeniden keşfedildiği bilinen bir gerçektir. Mesela kapalı kum kutularıyla döküm Avrupa'da 1500 yıllarında başlamıştır. Konik vanalardan ilk söz eden Leonardo da Vinci'dir. Su saatinde seviye kontrol cihazına benzer ve buhar kazanlarında kullanılacak bir aletin patenti İngiltere'de 1784 yılında alınmıştır. Cezeri'nin makinelerinden sadece biri, su çarkıyla işleyen tulumba, modern mühendisliğin gelişmesine doğrudan doğruya katkıda bulunmuştur. Bu makine, çift etki ilkesinin uygulanması, dönme hareketinin ileri geri hareketle çevrilmesi, emme borusunun bilinen ilk kullanılışı olmasından dolayı çok önemlidir. Dolayısıyla buhar makinesinin ve emme basma tulumbanın ilk örneği sayılabilir. Söz konusu makinede akan suyun çevirdiği çark, Düşey düzlemde bir dişliyi, bu dişli de yatay düzlemdeki diğer bir dişliyi döndürmektedir. Yatay dişlinin çevresine yakın bir yerde düşen bir pim bulunmaktadır. Bu pime ortası yarık ve diğer ucu yine bir pimle sabitleştirilmiş bir çubuk geçirilmiş ve bu çubuğa da tulumbaların piston kolları bağlanmıştır. Yatay diş dönünce yarık çabuk açısal bir hareket yapmakta, piston kolları da ileri geri gidip gelerek tulumbaları çalıştırmaktadır. Cezerine'nin yaşadığı çağda elektrik gücü, magnetik güç, foton etkisi veya elektromagnetik güçler bulunmadığı için o elindeki imkanları değerlendirmesini bilmiş, su gücü ve basınç tesirinden faydalanma yoluna gitmişti. Gerçekten başka imkanlar bulunmadığı, su da kıt olduğu halde bu derece muhteşem hidromekanik sistemle çalışan makineler yapabilmiş olması onun sibernefik ilme alanındaki yerini ve değerini göstermeye yetmektedir. Cezeri'nin tarif ettiği bazı makinelerin pratik faydaları oldukça büyüktür. Bunlardan bir kısmı bir mil boyunca yer alan dişlilerle çalışan bir nevi tulumbadır. Tulumba bir sürü kepçeyi sırayla hareket ettirerek suyu çıkarmaktadır. Bazı makinelerinse yalnızca eğlendirici tarafı var. Mesela içinde su varmış gibi görünmesine rağmen suya boşaltılamayan su kapları ve içi boş gibi görünüp su akıtan kaplar gibi. Günümüzde bu kaplarda kullanılan prensiplerden faydalanılarak bir kısım oyuncaklar yapılıyor. Hem eğlendirici hem de faydalı olan bu cihazlara çeşme ve su saati örnek gösterilebilir. Cezerinin saatlerinin çalışma sistemi ise çoğunlukla aynı mil üstündeki bir gösterge ile üstünden, ucuna ağırlık asılı bir kayış geçen kasnak biçimindedir. Ağırlığın düşüş hızı yüzen bir cisimle kontrol edilir. Yüzen cisim kayışın öteki ucuna tutturulur. Bazı durumlarda da devrilebilen bir kova otomatik olarak dolar ve devrilince bir mandalı iterek dişlinin bir diş ilerlemesini sağlar. Değerli deneyler. Günümüzdeki otomasyonun tanımı, sınıflandırılması, kullanım alanı nedir diye ele alacak olursak kısaca otomasyonu dar anlamda otomatik kontrol olarak tanımlayabiliriz. Geniş anlamda ise işin insanla ekipman arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun düzeyini belirler. Düşük düzey işlerin çoğunluğunun insan tarafından, yüksek düzey ise işlerin makineler tarafından yapıldığı durumu anlatır. Ancak işlerin nitelik bakımından paylaşımı da önem taşır. İşi yapabilmek için enerjinin yanı sıra düşünceye de gereksini bulunur. Gelişmiş otomasyonun ilk olarak ortaya çıkışı ve kullanımı, endüstri devriminin hemen ardından olmuş ve kas gücünün yerini alan düzenekler geliştirilmiştir. Ancak yalnız kas gücünü ikame etmek insanı işten soyutlamamaktadır. Günümüzün nitelikli iş ortamını otomatize edebilmek için insan yerine düşünebilen, hatta bu işi insandan daha iyi yapabilen sistemler oluşturmak gerekmektedir. Yapay zeka olarak ifade edilebilen bu çalışma alanı sadece üretim sektörünü değil, savaş endüstrisini ve sosyal yaşamı da etkileyecek buluş ve uygulamalarla ilgilenmektedir. Otomasyon öncesi dönemde işin nitel ve nicel sırları ancak otomasyon veya teknoloji insanın bazı yetersizliklerini giderebilecek, böylelikle üretim sırlarını çok daha genişletmeyi sağlayacak bir düzeye gelmiştir. Bu yetersizlikler insanın tepki süresinin uzunluğu, insanın veri işleme kapasitesinin sınırlı olması, insanın iş üretme hızının düşüklüğü, insanın tekrarlı işlerde tutarlığı sürdüremeyip sapmalara neden olması ve insanın konsantrasyon süresinin kısalığıdır. Günümüzde bu yetersizliklerin giderilmesini sağlayan pek çok çözüm uygulanıyor. Ancak yine de otomasyon sistemleri çok basit işlerde, mesela portakal soyma veya çok komplike işlerde insanın yerini tamamen almamaktadır. Şimdi yeniden bir eser arası verelim ve ardından otomasyon dünyasındaki gezintimize devam edelim. İzlediğiniz için vahdeti. Kulağınız ve gönlünüz asretten doldur. Asretten doldur. Değerli dinleyenler. Bilim tarihi açısından otomatik kontrol konusu ele alınacak olursa, burada da buhar gücünün keşfiyle mekanik sistemlerin programlandığı şekilde hareket etmesini ve hataların düzeltilmesini sağlayan denetim kavramının gelişmeye başladığını görüyoruz. Elektrik keşfinden önce tümüyle mekanik denetim sistemleri kullanılmıştır. Basit bir örnek olarak James Watt'ın 1769 yılında kullandığı uçan top denetleyicisi gösterilebilir. Motor hızlandıkça merkezkaç kuvvetiyle açılan topa bağlı bir kolun mekanik manivelalarla motora giren buharı kısması ve böylece hızın sabit tutulmasını sağlayan geri besleme sistemleri gösterilebilir. Bu alanda oldukça gelişme sağlamış çok karmaşık makineler yapılmış ve bir anlamda mekanik bilgisayar diyebileceğimiz tümüyle mekanik hesaplama ve kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Daha sonra elektriğin keşfi ile elektriksel sistemler ve bunların denetimi gelişmiş, mekanik sistemlerin denetim fonksiyonunun dahi elektriksel platformda yapılması sağlanarak çok daha karmaşık sistemlerin denetlenmesi mümkün olabilmiştir. Elektronik devrelerin kullanılması sonucunda basitleşen kontrol uygulamaları, daha fazla teorik çalışmaların yapılmasını sağlamış matematiksel kontrol kuramı gelişmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında bilhassa pilotsuz uçakların, atış kontrol sistemlerinin, radar anten kontrol sistemlerinin ön plana çıkmasıyla otomatik kontrolün önemi iyice artmıştır. Sonraları sanayileşmenin hızlanması ve buna karşılık işçi haklarının önem kazanmasıyla, işçiye daha fazla olanak verirken maliyeti en aza indirmek yolu aranmış, fabrikalar en az iş gücünü gerektiren robotlarla ve otomasyonla üretim ön sıraya almıştır. 1980'lerde bilgisayarların gelişmesi ve küçülmesiyle her alanda bilgisayar kullanımı, karmaşık hesaplamaların derhal yapılabilmesini olanaklı kılar. Böylece gerektiğinde kendi hatalarını düzelten teori ve uygulamalar geliştirilmiş olur. 1990'lardan itibaren uzay gemilerinden robot denetimine, en ince detayda çalışma gerektiren hassas üretimlerde, insan elinin giremeyeceği boyutta üretim ve işlem sahalarında, genlerin denetiminde en yeni teknolojik yeniliklerde, otomatik kontrol kavramlarının doğrudan uygulanmadığı alan kalmamıştır. Değerli dinleyenler, Mucidimiz İsmail Ebul İz el-Cezeri'nin, günümüzde daha tanınır hale gelmesinde makaleleri ve tanıtım programlarıyla büyük emekleri geçmiş olan ülkemizin sibernetik uzmanlarından doçent doktor Toygar Akman, TÜBİTAK'ın düzenlediği 24 Kasım 1976 tarihli törende şunları söylemiştir. Eğer ebolizin kendisini takip eden nesillere ilettiği bilgilere gerekli ilgi gösterilmiş olsaydı ve 800 yıldan beri bu konu üzerinde özverili olarak çalışma yapılsaydı, hiç kuşku yok ki, bugün elektronik beyin, komputer teknolojisi ve otomasyon sistemi adını verdiğimiz bilimsel gelişmelerin sahipleri Müslüman bilginler olacaktı. Son söz olarak diyebiliriz ki, ilk Müslüman sibernetik bilgini olan ve çeşitli icatları günümüzdeki çalışmalara dahi ışık tutan mucidimiz cezeri, Büyük bir sanatkar, ilim adamı, mühendis ve sibernetiğin kurucusu olarak ilim tarihine kaydolmuştur. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere hoşçakalınız efendim.